<gülüyor> 7. var. yöneticilere karşı savaşmak, asli kafir olan Yahudi, Hristiyan ve müşriklere karşı savaşmaktan önce gelir. Bunun üç sebebi vardır. 1. Bunlarla yapılacak cihat farz-ı ayn hükmünde olan savunma cihadı konumunda olup, bu konumun sebebi ile de saldırı cihadından önce gelir. Savunma cihadı konumunda olması bu yöneticilerin Müslümanların başına musalat olan kafir birer düşman olmalara sebebiyledir. İbn-i Rahimullah şöyle der. Savunma savaşı dine ve kutsallara saldıran düşmanı defetmenin en çetin şeklidir. İcma ile vaciptir. Dini ve dünyayı bozan saldırgan düşmanı defetmek imandan sonra gelen en büyük vaciptir. Bu nedenle hiçbir şart yoktur ve imkan ölçüsünde herkese vaciptir. Düşmanın Müslüman, müsl, düşmanın Müslüman bir memleketin saldırması halinde cihadın herkes üzerine farz-ı aynı olduğu üzerinde daha önce durmuştuk. 2. Bunlar mürtet hükmünde derler. Mürtedlere karşı savaşmanın asli kafirlere karşı savaşmaktan önce geldiğini yukarıda belirtmiştik. 3. Bunlar Müslümanlara en yakın ve tehlikeleri en büyük olan düşman niteliğindedirler. Allah-u Teala şöyle buyurur. Ey imanenler! Kafirlerden yakınınızda olanlara karşı savaşın ve onlar sizde bir sertlik bulsunlar. Bu üç durumdan birisi... Şimdi biz e, birinci e, ilk başlarda bazı <gülüyor> meseleleri öğrenmiştik. Şimdi şu anda bu meseleleri taşları yerine oturtuyoruz tabir yerindeyse. Yani o öğrendiğimiz maddeleri şu anda uyguluyor. Mesela diyor ki bu mürtet yöneticilere karşı savaşmak e, dışarıdaki asli kafir olan Yahudi, Hristiyan veya müşriklere karşı savaşmaktan önce gelir. Niye? Çünkü birincisi diyor ki, bu savunma cihadı babındandır. Yani bunlar İslam beldesini istila etmiş ee, düşman konumundadırlar. Ve bunlara karşı savaş da farz-ı hükmünde olan savunma cihadı gibidir, diyor. Hatırlıyorsanız biz demiştik ki, düşman şayet bir beldeye girerse, düşmanın o beldeye girmesiyle beraber din, akıl, nesep, mal ve can yani şeriatın korumayla geldiği emirlerinde ve nehilerinde bu beş şeyi korumayı gözettiği e, esaslar e, zir olurlar. Düşman bir İslam beldesine girdiği zaman. Ondan dolayı insanların o anda her türlü vacibi bırakıp, her türlü işi bırakıp ne yapması lazım? Bununla uğraşması lazım. Bu düşmanı def etmesi lazım. Yazar yani da şeyh bu yani var olan şu anki yönetimlerin, müstehlerin de hakeza bu, bu sınıfa dahil olduğunu yani İslam beldesini e, istila eden konumunda olduklarını söylüyor. İki, Bunlar mürtettirler diyor ki biz dedik racih olan bunlar mürtet değildir. Bunlar asli müşrik olan e, zümredirler. Bunlar mürtettirler. Biz demiştik ki mürtedin katli İslam'da asli kafirden daha önceliklidir. Mürtedin cezası asli kafirden daha şedittir. Kim sebebini söyleyecek? Bunun sebebi nedir demiştik? Evet. Sebebi mürtedin İslam'a vereceği zarar, müşriğin zarar, zarar daha fazla. Çünkü mürtet yani birisi İslam'dan çıktığı zaman insanın hakkında şüphe olacak acaba ne gördü de, çıktı dinle bir sıkıntı mı var mı diye insanların derti erişmesine engel olabilirsiniz. Başka? Dur, söyle. Kildesel e, müftedin dinle çıkması kildesel e, bozulmaya sağlık olur. Tamam. Başka? Nasıl? Ne nasıl var? Onlar, onlar sana bir sertlik olsunlar. Onlar yakınlara karşı sağlayın. Başka? Şimdi e, sorduğum sorunun cevabı bu değil. Sorduğum sorunun cevabı şuydu. E, dedi ki, mürtedin hükmü İslam'da daha ağırdır. Niye? Bir, çünkü asli kafir hiç İslam'ı tatmadan kafirdir. Lakin mürted ise önce İslam'ı tatmıştır, güzelliği görmüştür, imanı tanımıştır, ondan sonra kafir olmuştur. İki, asli kafirin İslam'a vereceği zarar ile mürtedin İslam'a verdiği zarar arasında fark vardır. Çünkü mürted İslam'a zarar verdiği zaman hem dili ile hem hali ile İslam'a zarar verir. Ne demiştik? Bir ayet okumuştuk. Demiştik ki ehli kitabın desiselerinden biri de sabah İslam'a girin, akşam dönün. Umulur ki onlar dönerler. Niye? Çünkü adam diyecek bu adam niye dinden döndü? Demek ki gitti bir şey gördü ki bunlarda karşı tarafta bir eksiklik, bir nakıslık gördü ki bu adam dinden döndü diye. Hakikaten mürtet döndüğü zaman da gerek halkın gözünde gerek asli kafirlerin gözünde niye dinden döndü bu adam? Yani demek ki var bu işin içinde e, bir şey düşüncesiyle yani kendi dinden çıktığı gibi başkalarının da dinden çıkmasına veya dine girmesine engel teşkil edeceğinden dolayı demiştik nedir? Demiştik mürtedin cezası İslam'da asli kâfirin cezasından daha ağırdır. E şeyh'e göre bunlar da mürtetse o zaman bunların cezası asli olan kâfirlerin cezasından daha ağır olmalıdır. O zaman önce bunlarla savaşılmalıdır. 3. Bunlar Müslümanlara en yakın olanlardır. Yani sonuçta kâfir düşmandır. Küfrün vücudiyeti düşmanlığın ve boğuzun vücudiyeti demektir. Öyle değil mi? E, mürted de kafir olduğuna göre, kafirin bir sınıfı olduğuna göre ve mürtet nedir? İslam'a girdikten sonra İslam'dan herhangi bir küfür sözü, fiili veya itikadıyla İslam'dan çıkandır. O zaman bu bize yakın olandır. Öyle değil mi? Dün ya kadar yanımızda olan, düne kadar kardeş olduğumuz, aynı saflarda olduğumuz bugün İslam dininden çıkan insandır. E, Allah azze ve celle naslarda bize ne emrediyor? yakın olan kafirlerle savaşmayı, yakın olanlarla işe başlamayı bize emrediyor. E bunlar da bize yakın olanlarsa, o zaman önce ne yapmamız lazım? Önce bunlardan işe başlamamız lazım diye Şeyh bu üç maddeyle bu görüşünü öne sürüyor. Evet, bu üç durumdan birincisiyle ilgili şöyle bir şüphe akla gelebilir. İslam ülkelerini yöneten bu mürteplerin İslam ülkesini işgal eden düşman olarak görülmesi doğru mudur? Çünkü işgalci düşman, Müslümanlara uzak ve yabancı kişilerdir. Ancak bunlar bizzat o ülkenin halkından olan kişilerdir. Bu sebepten dolayı arada fark yok mudur? Bu sözler İslam şeriatına karşı mümteni, güç yetirilemeyen konumunda olan Moğollara karşı savaşmak ile ilgili olarak İbn-i Teymiye'nin vermiş olduğu fetvasını geçersiz hale getirmek için yapılan bir itirazdır. İbn-i verdiği bu fetvanın bu konuda değil olamayacağı çünkü Moğolların İslam ülkelerine sonradan gelen yabancıları oldukları iddia edilmektedir. Bu soruya cevap olarak şöyle deriz. Mürted yönetici meselesiyle ilgili müstakil bir nas bulunmak, müstakil bir nas bulunmaktadır. Bu naz, Ubade bin Samit radıyallahu anh hadisindeki "Ancak açık bir küfür görmeniz ve buna dair elinizde Allah'tan bir delil bulunması hali müstesna" ifadesidir. Facil yöneticilere karşı sabretmeyi öğütleyen bütün hadisler Ubade bin Samit'ten aktarılan bu hadis ile kayıtlandırılmıştır. Facil yöneticilere karşı sabretmeyi öğütleyen hadislerden bazıları şunlardır. Kim emirinden hoşuna gitmeyen bir şey görürse ona sabretsin. Size namazı kıldırdıkları sürece hayır. Bu nedenle Buhari, Ubade hadisini yukarıda aktardığımız İbn-i Abbas'ın hadisinin ardından Fiten bölümünde rivayet etmiştir. Buhari'nin bu sarayı gözetmesi, Ubade hadisinin i̇bn Abbas hadisini kayıtladığına işaret etmek içindir. Bu ise mürtet yöneticilere karşı çıkmanın vacipliği konusunda kalbi olan veya görüp işten herkes için olarak yeterlidir. Evet, şimdi burada diyor ki bazıları İbn Teymiye'nin şu birinci maddede zikrettiğimiz fetva var ya. Yani düşman bir beldeye girdiği zaman herkesin üzerine cihad imandan sonra en büyük vacip işte onlara karşı onları defeden cihad etmektir. Fetvasını <gülüyor> iptal etmek için diyorlarmış ki bazıları. Yani İbn Teymiye bu fetvaların Moğollar hakkında verdi. Moğollar kim? Tatarlar. Öyle değil mi? İslam beldesine? İbn Teymiyye'nin yaşadığı dönemde giren ve her tarafa tarumar eden, kendilerinin de Müslüman olduğunu iddia eden bir grup insan. İbn Teymiyye'nin fetvası bunlar içindir diyorlar. İbn Teymiyye'nin fetva verdiği Moğollar da İslam beldesine dışarıdan geldi diyorlar. Şu anda bizim yöneticilerimiz dışarıdan gelen yöneticiler değil. Bunlar bizim kendi içimizden olan, bizim cildimizden olan vesaire vesaire. Bunlar bunlardır diyor. O zaman bu fetva bunlar için geçerli değil. Şeyh de diyor ki biz bu konuda dayanak olarak, dayanak İbn-i fetvası değil. Bu konuda dayanak nedir? Bu konuda dayanak Nas'tır. Öyle değil mi? Nas'ta nedir? Ubade i̇bn Samit'in hadisidir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlardan iyilik üzerine, hayırda ve şerde, darlıkta ve rahatlıkta itaat edeceklerine, işi ehline verip, işi ehlinde onlarla münazığa etmeyeceklerine dair onlardan biat alıyor. Tabi onlar da işte hani bir sıkıntı durumunda, yani işler değiştiği durumda halifelere karşı gelelim mi ya Resulallah dediklerinde? Hayır. Ancak onlarda apaçık bir küfür görürseniz ve yanınızda da bunun küfür olduğuna dair apaçık bir delil burhan olursa o zaman müstesna, o zaman savaşabilirsiniz diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şeyh de diyor ki, bugünkü yöneticilerin yanında apaçık bir küfür varsa, bizim de bunun apaçık bir küfür olduğuna dair delilimiz varsa o zaman bizim zaten kimsenin fetvasıyla hareket etmemize gerek yok. Bizim elimizde zaten ne var? Bizim elimizde apaçık bir naz söz konusudur. O da halife küfre girdiği zaman veya yönetici küfre girdiği zaman ona karşı savaşmaktır. Zaten yönetici olan bir adam yani Müslümanların halifesi dışarıdan bir kafir olamaz. Ancak Müslümanların kendinden olan, Müslümanların içinden olan bir adamdır. E küfre girdiği zaman ona karşı savaşılacağına dair Peygamber aleyhissalatü vesselamın neyi vardır? Kesin nasıl bu konuda vardır. Yani anlatmak istediği dayanağımız bu konuda fetva değildir. Dayanağımız bu konuda zaten nedir? Ap açık bir Nastır. O da nedir? Ubade'nin mi bir hadisidir. Burada daha önce yanlış hatırlamıyorsam kitabın içerisinde de geçmişti. Bir konuya daha değiniyor. O da nedir? Normalde emirlere her halükarda itaat edilmesine dair bir takım hadisler var. Öyle değil mi? Yani fasık da olsalar, facir de olsalar, Müslümanlara zulüm de etseler, Müslümanların hakkını da yeseler emirlere itaat edilmesini ifade eden bir takım naslar var. Ne gibi mesela? İşte önümüzde olan nas gibi. Kim emirinden hoşuna gitmeyen bir şey görürse ona sabretsin. Yine peygamber emirlerin kötü olduğunu anlattığı zaman sahabe ne yapalım peki ya Resulullah diyor? Siz onlara hakkını ifa edin, kendi hakkınızı Allah'tan talep edin. Yani onlara hakkı nedir? İtaat etmek, onları dinlemek, onların peşine gitmek vesaire. Peki bizim hakkımız nedir? E bizim hakkımızı vermediğine göre, zalim olduğuna göre biz kendi hakkımızı Allah azze ve celle'den talep etmektir. Bu tip hadisler biraz umumiyet ifade ediyor. Yani sanki her halükarda emire itaat etmekle mükellefmişiz gibi bir görüntü çıkarıyor ortaya. Ubade i̇bn Samit'in hadisi bu tip hadisleri kayıtlıyor. Her halükarda değil, emir küfre girmediği müddetçe biz ona itaat edebiliriz. Öyle değil mi? Emir küfre girdiği zaman artık ona itaat nedir? Artık ona itaat söz konusu değildir, onun itaati bitmiştir. Ki Allah Azze ve Celle'de de ayet-i kerimede emire itaati bize farz kıldığında bu noktaya dikkat çekiyor zaten. Ya وَالَّذِينَ آمَنُوا اَتِعُوا اللّٰهَ وَأَتِعُوا ve وَأُولُوا الْأَمْرِ مِنْكُمْ Sizden olan ulul emre itaat ediniz. Yani nedir? Bizden olandan kasıt, Müslüman olan, bizim dinimizden olan bir ulul itaattır. itaattir. İslam kaydı ortadan kalktığı zaman zaten nedir? Ubade ibn-i hadisi de bu konuda açıktır. Ubade ibn-i hadisi de ne yoktur? Emire itaat söz konusu değildir. Evet. Bu üç esas ve diğer bilgileri aktarmamızın gayesi, bu mürtet yöneticilere karşı çıkılmasının meşruiyetini açıklamak değildir. Çünkü bunun meşruiyeti, bu bade hadisi ile sabittir. Bizim bu aktardıklarımızdan gayemiz ise, bu yöneticilere karşı çıkılmasının cihadın diğer çeşitlerinden daha öncelikli olduğu gibi bir takım diğer hususlara dikkat çekmektir. Yani ne diyor? Bizim bu anlattığımız din değildir, meneştir. Öyle değil mi? Ne demek bu? Yani biz bu hani bunun meşruiyetini anlatmış olsak, bunun meşruiyetini ifade etmeye çalışsak, bu da din anlatmış oluruz. Öyle değil mi? Ama biz burada bunu anlatmıyoruz. Bu zaten din sabit kılmış bunu. Yani Öbeid'in sabitin hadisi bunu kılmış. Biz neyi anlatıyoruz? Hangi cihadın öncelikli olduğunu. Yani menheci anlatıyoruz. Nasıl hareket edilecek? Önce Yahudi, Hristiyan vesaire bunlara karşı mı savaşılacak? Yoksa önce mürtet olan yöneticilere karşı mı savaşılacak? Daha önceden hatırlıyorsanız, demiştik ki bugün dünyada cihad eden, sahada bulunan Müslümanların arasında bu menheç konusunda bir ayrılık var. O da nedir? Şudur. Tabi bu ayrılık bir menheç ayrılığıdır. Yani bu insanı küfre götüren, fasık yapan vesaire bir ayrılık değildir. Nedir? Bir grup diyor ki, her Müslüman beldede Müslümanların oranın yöneticilerine karşı yani tağut olan, insanları küfre sürükleyen insanlara karşı cihad etmesi gerekir. Bir grup e, alim veyahut da kanaat önderi de diyor ki, hayır, bu yöneticilerle ne kadar savaşırsak savaşalım, biz güç kaybediyoruz. Çünkü bu insanlar kendilerinde bir güç yok zaten, bunlar gücünü dünyadaki süper güçlerden, birkaç tane süper güçten alıyorlar. Öyleyse biz bu süper güçlere karşı savaşalım. Bu süper güçleri zaten zayıflatırsak, bunları düşürürsek, bunlar zaten güçsüz kalacaklar. Ama biz bunlarla savaşıyoruz. Bunları mesela güç güçsüzleştiriyoruz, bunu deviriyorlar, yerine yeni bir tane gerdiriyorlar, milyar dolarlar yardım yapıyorlar, adam tekrardan güçleniyor, tekrardan Müslümanlara e, eziyet etmeye başlıyor. Vaklılar hiç olmuyor, tutuyorlar, askerlerini getiriyorlar, bu ülkeye yerleştiriyorlar, bu süper e, güçler. Bu adamlar yine güçlenmiş oluyorlar e, bu şekilde. Ondan dolayı ne yapmamız lazım diyorlar? Önce bu mürtet yöneticilerle değil, önce bu mürtet yöneticilere destek veren işte Amerika'dır, Rusya'dır vesaire Süper güçlere karşı savaşmamız lazım. Bu nedir? Bu cihat sahasında olan insanların arasındaki fikir veyahut da fikir değil de menheç ayrılığıdır. Evet. Şunun belirtilmesi gerekir ki şeriatta, şeriatte küfür ile ilgili ahkam bakımından yerli kafir ile yabancı kafir arasında bir ayrım yoktur. allah Teala şöyle buyurur. Ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. Evet. İbrahim ve onunla beraber olanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, Biz sizden ve Allah'ı bırakıp tapıdıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke vardır. <gülüyor> Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Bu ayetlerden anlaşılmaktadır ki, mümin ile kafir arasındaki düşmanlık küfür niteliği ile ilgilidir. Hükmün sebebi kafirin yerli veya yabancı olması değildir. Çünkü kafir kişinin oğlu veya babası veya milleti ve aşireti de olsa ona karşı düşmanlıkta bulunmak vaciptir ve bunun sebebi de küfrün kendisidir. Düşmanlıkla ilgili söylenenler cezalar ile ilgili olarak da söylenir. Çünkü kafire verilen ceza başkası sebebiyle değil sadece küfür sebebiyle verilmektedir. Hükmün sebebi ve ölçüsü budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim dinini değiştirirse öldürünüz. Hadiste belirtilen öldürme cezasının illeti, kişinin Müslüman iken dilini değiştirerek kâfir olmasıdır. Bu açığa çıkarıldıktan sonra şunu belirtilmesi gerekir ki, gerek kendisine güç yetirilen olsun ve gerekse mümteni olsun küfrün cezasının ölçüsü ve sebebi bizzat küfrün kendisi olup bu suçu işleyenin yerli veya yabancı olması arasında hiçbir fark yoktur. Aynı şekilde bu suçu işleyen bir kişi Müslümanlara ait olan bir memlekete saldırdığı zaman, geldi veya yabancı ve yine küfür suçunu saldırıdan önce veya saldırıdan sonra işlemiş olması arasında fark yoktur. Bütün bu durumlarda hükmün ölçüsü ve sebebi küfürün kendisidir. Zaten geldiyken kafir olup iltidaf eden kişi Müslümanlar karşı yabancı bir kişi hükmünü alır. allah Teala şöyle buyuruyor: <gülüyor> Ruh Rabbine doğa edip dedi ki <gülüyor> Ey Rabbim şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin ise elbette haktır. Sen hakimler hakimesin. Allah buyurdu ki Ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. O halde hakkında bilgi, bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu kafir olduğu için aile fertleri kapsamından çıkarılmış ve yabancı biri olarak hükmedilmiştir. Kaldı ki cezada etkili olan başka sebepler de vardır. Asli kafir ile mürted arasındaki fark bunlardan biridir. Yukarıda belirtildiği gibi mürtedin, mürtedin cezası daha ağırdır. Aynı şekilde Müslümanlara karşı savaşan kafir ile Müslümanlara karşı saldırgan bir tutum içerisinde olmayan kafir arasında da fark vardır. Şafir Rahimullah dışında diğer üç imama göre böyledir. Kendisine karşı cihat etme önceliği bakımından bakımında da yakın kafir ile uzak kafir birbirinden farklıdır. Bütün bunlar gösteriyor ki mürted olan bütün bu yöneticiler mürted hükmünde olmaları saldırgan, mümteni ve Müslümanlara en yakın düşmanlar olmaları sebebiyle cezayı ağırlaştıran niteliklere sahiptirler. Yukarıda anlatılanlara şöyle bir misal verebiliriz. Sarhoşluk veren her şey haramdır. Bunun adının içki veya bira olması ile yerli veya ithal olması, renginin siyah veya beyaz olması arasında bir fark yoktur. Bütün bunlar hükümde etken olan nitelikler değildir. Hükümde etken olan sebep hükmün illetidir ve hükmün ölçüsü ise sarhoşluk vermesidir. Diğer nitelikler bir yana bu nitelik bulunduğu sürece hüküm ve ona tereddüt eden şeyler de mevcut olur. Ancak bazen cezada etkili olabilecek ikinci bir nitelik daha bulunabilir. Mesela Ramazan günü içki içmek gibi. Bunu yapan kişiye içki içmesinden dolayı hem had cezası verilir hem de bunu Ramazan ayında işlemesi sebebiyle yapmış olduğu bu hürmetsizlikten dolayı taze cezası verilir. Halbuki birinci ve asıl sebep olan sarhoşluk olmamış olsaydı bu kişiye ne had ve ne de taze cihazı gerekmeyecekti. Bu nedenle ahkam bakımından yerli kafi ile yabancı kafinin farklı olduğunu söyleyenler, yerli içkiyle ile ithal içkinin şer'i hüküm bakımından farklı olduğunu söyleyenler görüyorlar. Evet, şimdi burada e, Şeyh mevzuyu anlattıktan sonra şöyle bir konuya girdi ve bu konu gerçekten de e, önemli bir konu. Yani e, hem velâ-berâ açısından hem de velâ <gülüyor> en üstü olan e, cihat açısından, yani en zirve noktası olan cihat açısından e, Önemli olan bir konu. Şimdi normalde Şeyh'in burada anlattığı usulü bir mesele. Hatırlıyorsanız siz usulde şöyle bir şey gördünüz. Hükmün terettüp etmesinde etken olan şey nedir? İllettir. Öyle değil mi? Hükmün terettüp etmesinde etken olan şey nedir? İllettir. Şimdi bir yerde illet mevcut olduktan sonra artık yan etkenler nedir? Yan etkenler şeyhin dediği gibi sadece cezayı hafifleten veya cezayı arttıran etkenler olabilirler. Lakin hükmün sübutu açısından asıl asıl olan nedir? Esas olan nedir? Esas olan illetin mevcudiyetidir. Şimdi burada vermiş olduğu örnek de güzel. Ney? İçki. Normalde sarhoşluk veren her şey İslam'da haramdır. Sarhoşluk veren her şey İslam'da nedir? İslam'da haramdır. Bu nedir? İllet burada sarhoşluktur. İllet bulunduğu anda hüküm terettüb eder. O da nedir? Sarhoşluk verici madde haramdır ve bunu içen adama da ne yapılır? Bunu içen adama da içkinin haddi uygulanır. Tamam mı? Mesele budur. İçilen maddenin kırmızı olması, sarı olması, isminin şarap olması, bira olması veya başka bir şey olması hükmü değiştirmez. Öyle değil mi? Hâkeza, yani bu bunun böyle olduğu gibi bir insana karşı cihadın yapılmasının, bir insana karşı dostluk ve düşmanlık ahkamının uygulanmasının temel illeti nedir? küfrün ve şirkin bulunmasıdır. Küfür ve şirk bulunduktan sonra bu insana karşı cihat da yapılır, küfür ahkamı da icra edilir, velâ ve berâh hukuku da uygulanır. Öyle değil mi? Yan etkenler bu adamın yerli olması, yabancı olması, asli kâfir olması, önce müslüman olup sonradan şey olması, önce müslüman olup sonradan kâfir olması vesaire bunlara bakılmaz. Esas olan nedir? Esas olan hükmün terettüp edebilmesi için gerekli olan illetin varlığı veyahut yokluğudur. Cihad edebilmemiz için gerekli olan illet nedir? Gerekli olan illet küfürdür, küfrün varlığıdır. Öyle mi? Küfür bir adamda mevcutsa illet mevcut demektir. İllet mevcutsa o zaman cihad hükmü burada nedir? Cihad hükmü burada geçerlidir. Cihad edilmesi gereklidir. Çünkü Allah Azze ve Celle cihadın varlığını, qitalin varlığını neye bağlamıştır? Şirkin varlığına ve müşriklerin varlığına bağlamıştır. Öyle değil mi? Bundan sonraki sayılan yan sebepler ve bakılır. Bunlar cezayı arttıran sebepler de olabilir, cezayı hafifleten sebepler de olabilir. Öyle değil mi? Ki biz baktığımız zaman şu an var olan yani şeyhin mürtet dediği insanların mürtet oluşu cezayı hafifleten değil, bilekiz cezayı ağırlaştıran maddeler. Niye? Çünkü bunlar kafir olmuşlar. Kafir olmakla beraber bunlarla cihad etmek ne olmuş? Bunlarla cihad etmek farz olmuş. Öyle mi? Buna ekstra olanlar bir. Bunlar şeyhin görüşüne gelen mürted insanlar. Yani mürtedin hükmü İslam'da ne? Asli kafirden daha ağır. İki, bunlar mümteni konumunda olan insanlar. Yani kendilerinin bir gücü var veya bir gücün arkasına sığınmışlar. Üç, bunlar mürted olmalarıyla beraber İslam'a karşı savaş ilan etmişler. İslam'a karşı savaşıyorlar. Dört, bunlar bununla beraber bir de Müslümanlara en yakın olan kafir konumundalar. E şimdi ne oldu? Bak bu yan etkenler cezayı hafifleten değil, Bilakis cezayı ağırlaştıran etkenler. Öyle mi? Bunlar yan etkenler, cezayı hafifleştiren etkenler değil. Bilakis ne? Bilakis cezayı ağırlaştıran etkenler. Ondan dolayı peki bu anlayış yani usule dayandırılan bu anlayışın yani kafirin yerli olması, yabancı olması, bizden olması, anamız olması, babamız olmasının e, hükmü değiştirmede etkili olmadığının delili var mı? Var. Yani bunu biz usul kaydesine dayandırarak anlattık. Peki bunun şeriatta pratiği var mı? Var. Nuh aleyhisselamın oğlu gibi. Nuh aleyhisselamın oğlu kendi sülbünden, kendi çocuğu. Öyle değil mi? Lakin küfrün illeti, Hazreti Nuh ona beddua etmesi gerekirken dua ediyor. Helak Çünkü Hazreti Nuh normalde tüm kafirlere helak olması için Allah'a dua etmişti. Öyle değil mi? Allah da kafirleri helak etti, oğlu için ekstra duada bulundu. Dedi ki, o benim oğlumdur. Allah vezel dedi ilnehuleysemin ehlike innehu ve amelun Ru Salih o senin oğrrun değildir o Salih olmayan bir ameldir dedi bak nuh aleyhisselam'ın yaptığının yanlış olduğunu nu aleyhisselam'a ne yaptı beyan etti. nasıl ki sen tüm kafirlere helakı için dua ettinse bunu da helak bu helakına bu da dahil yani yapmış olduğun helak duasına bu da dahil niye helakın hükmünün teredüb etmesi için gerekli olan illet küfür küfür senin oğlunda da bulunuyor. Senin oğlunun senin sülbünden olması, senin e, senin ailenden olması hükmü ne yapmaz? Hükmü değiştirmez. Belki cezayı daha da ağırlaştırır. 24 saat senin yanında yer alanın sana daha çabuk iman etmesi gerekirken sana ne yapmamış? Sana iman etmemiş. Burası anlaşıldı öyle değil mi? Yani Nuh aleyhisselam başta kafirler için dua etmiş, hepsi helak olsun diye. Helak olmalarındaki illet ne? Küfür ehli olmaları ve inat ehli olmaları. Öyle değil mi? E oğluda da aynı illet mevcut mu? Yani oğluda hem kafir hem inat ehli mi? Hem kafir hem inat ehli. O zaman helak olma illeti oğlunda da mevcut. Sen niye oğluna dua ediyorsun ki? Sen oğlunda ne yapacak? İllet mevcut, oğlunda helak olacak. Hakikaten İbrahim Aleyhisselam'ın meselesinde İbrahim Aleyhisselam'ın biz sizi inkar ediyoruz, sizi reddediyoruz, sizin hükmünüzün kafir olduğuna inanıyoruz, size buğz ediyoruz, sizden ve Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beri oluyoruz sözleri Bunlar nedir? Bunu söylediği insanlar sekiz bin 9 bin kilometre uzakta işte aktarmalı uçakla gidilecek mesafede olan insanlar değiller. Bunlar kendi iskalu li kavmihim kendi kavimlerine dediler. Öyle değil mi? Bu sözleri hep kime söylediler? Bu sözleri hep kendi kavimlerine söylediler. Niye? Çünkü illet ney? Tek olan Allah'a iman edinceye kadar. Tek olan Allah'a iman etmeme illeti onlardan beri olmamız, onların Allah'ın dışına ibadet ettiklerinden beri olmamız onları inkar ve reddetmemiz, onlarla bizim aramızda ebedi bir kin ve ebedi bir düşmanlığın başlamasına illeti. İllet bu mu? İllet kendi kavimlerinde de olsa hükmü ne yapmışlar? Bunlara terettüp ettirmişler. O zaman ne diyoruz? O zaman diyoruz şeyhin dediği gibi. Yani bunlar yerli kafirdir. İşte bunlar bizim memleketimizdendir vesaire vesaire diyen insanların hükmü aynı işte vodkayla rakı arasında fark vardır. Niye? E, vodka Rus'un rakı bizim rakı içilebilir, vodka içilemez diyen adamın neyi gibidir? Adamın hükmü gibidir. Bu konu aslında burada anlatılan konu basit bir konu değil. Yani bugün tevhid ehli ile şirk ehli arasındaki kendini İslam'a nispet ettiği halde şirk ehli olan insanların arasındaki en büyük ayrım noktalarından bir tanesi de burasıdır. Öyle değil mi? Bir insana Müslüman hükmü uygulamamız veya bir insana İslam hükmü uygulamamız kelime-i şehadeti nutuk etmesine mi bağlıdır? kendini Müslüman görmesine mi bağlıdır? Yoksa hayatında tevhidin olması ve şirkin olmasına mı bağlıdır? Öyle mi? İlleti yanlış tespit, dinlerimizin ayrılmasına neden olmuş. İlleti yanlış tespit, dinlerimizin ayrılmasına neden olmuş. Yani nasıl ki illetin yanlış tespiti, e, menheşlerin ayrılmasına sebep olduğu gibi hakeza illetin, ki bu çok çok daha ağır. Çünkü menheşlerin ayrılığı, kişileri küfrünü veya fıskını veya bidatini gerektirmez. Lakin dinlerin ayrılığı, kişilerin bir, bir grubun cennet ehli, bir grubun cehennem ehli olmasına e sebebiyet verir. Mesela bugün diyelim bir insana Müslüman dememizde illet nedir? Değil mi? İslam alameti nedir? Onu kafirlerden ayıran bir takım özelliklere sahip olmasıdır. E şimdi adam bunu böyle değil de, kişinin ben Müslümanım demesi, işte kişinin e, nedir ismi, e, La ilahe illallah diyor olması, ve bununla beraber bütün şirkleri de işliyor olması. Apaçık görüyorsun mesela, adamın şirk işlediğini bizzat görüyorsun. Adam buna ne diyemiyor mesela? Buna kafir diyemiyor. Tabi kafir diyemediği için de buna küfür ahkamını icra edemiyor. İslam ahkamını buna icra ediyor bu defa. İslam ahkamını da icra edince bu defa ne oluyor? Allah bullak oluyor. Bütün Allah'ın kendinden dolayı şeriatı indirdiği bütün mevzular hepsi ne olmuş oluyor? Hepsi iç içe girmiş oluyor. Bak bu neden kaynaklandı? İlletin tespitindeki yanlışlıktan kaynaklandı. Bir insana niye müşrik diyeceğiz? Bir insana müşrik dememizdeki illet şudur. Amellerinde, sözlerinde veya itikadında şirk vardır. Bu adam müşriktir. Öyle mi? Buna göre bir adam nasıl müşrik olur? Anca önüne bir put koyar, putun önünde secde eder. Anca adam bu, bu şekilde müşrik olur. Kişiye müşrik demedeki illeti yanlış tespit edince otomatikmen ne olmuş oldu? Otomatikmen bütün din fesada uğramış oldu. İster din anlamında, itikat anlamında, ister menheç anlamında. İlletlerin yanlış tespiti illetin üzerine terettüp edecek olan hükmün de yanlış olmasına ne yapar? Yanlış olmasına sebebiyet verir. Burası anlaşıldı mı? Evet, devam edelim o zaman. 8. Mücdet karşı savaşmak için mücahit Müslümanların onlardan ayrı bir bölgede bulunması şart değildir. Bazıları bunlara karşı savaşmak için mücahit Müslümanların Mürted yöneticiler ve onların taifelerinden ayrı bir memlekette bulunmaları gerektiğini söyler. Buna cevap olarak İm-i Teymiye'den naklettiğimiz Müslüman bir memlekete saldıran düşmana karşı savaşmanın farz-ı olduğuna ilişkin sözler yeterlidir. Onun sözünde ayrı bir memleket şartı bulunmamaktadır. Aksine mürtedlerin Müslümanların ülkenin istila etmeleri cihadın farz-ı aynı olduğu durumlardan biridir. Yukarıda belirttiğimiz şart konusunda ise hiçbir delil bulunmamaktadır. Allah'ın kitabından olmayan her şart ise batıldır. İlim ehlinden de kimse böyle bir şey söylememiştir. İbn-i Kudame'den rahmetullah nakledilen düşman bir memlekete yaklaştığı takdirde halkın bir kaleye giderek kendini koruması caizdir sözü öne sürülen bu şart ile alakalı değildir. Mürtek yöneticiler ile ilgili olarak açık nas bulunmaktadır. Bu nas ise yukarıda aktardığımız Ubade bin Samit radıyallahu Allah'ın hadisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ...ne bu hadiste ve ne de diğerlerinde cihat için ayrı bir mülekette bulunma şartını koymamıştır. Hadisin şerhinde Kadir Yaz ve i̇bn Hacer'den rahimahullah, rahimahumullah naklettiğimiz gibi bu konuda alimlerden de kimse böyle bir şey söylemiş değildir. Ülke farkı olmasını şart koşan kişi bunun şer'an değil de aklen gerektiğini söylüyorsa... ...hemen belirtelim ki ehl-i sünnet ve cemaatin menhecini açıkladığımız kısımda da belirttiğimiz gibi akıl şeriatta bir şeyi vacip kılmaz... Bunun içtihadi bir şey olduğunu söylenirse, bu durumda bunun savaş konusunda tecrübesi olanların işi olduğunu söyleriz. Çünkü allah Teala şöyle buyurur, Allah emanetleri ehline vermenizi emreder. Evet. Şimdi burada mesela diyor ki Şeyh, Müslümanların kafirlerle savaşması için şartlardan bir tanesi Müslümanların ayrı bir yurtta bulunması gerekir. Yani Müslümanlar ayrı bir beldede olacaklar, ondan sonra ne yapacaklar? Ondan dolayı savaşacaklar. Bunu niye söylüyor? Ee, i̇şte dünyada tevhid ehli olup da e, birkaç tane şeyh var. Yani böyle hem tevhid ehli olan, tevhidi yaşayan tevhidi anlatan, bugün cihadın meşru olmadığını savunan. Yani Müslümanların dünyanın hiçbir yerinde cihad etmemesi gerektiği, yapılan cihadan haram olduğunu savunan birkaç kişi var. Bunların bunu yaparkenki delilleri ne? Bunu yaparkenki delilleri, e, söylerkenki delilleri şu. Çünkü Müslümanların hicret edebileceği bir yurt yok. Müslümanların hicret edeceği bir yurt olmadığı zaman da Müslümanların cihad etmeleri onların üzerine haramdır ediyorlar. Tabi bunu söylerken şeyhin dediği gibi bu söz e, yanlış bir söz. Neden yanlış bir söz? 1- Nasıl bir söz? 2- Ne Allah ne Resulü böyle bir şart koşmamış. Öyle değil mi? Ondan dolayı bunu şart koşmak bunu şart koşmak batıl olan bir söz. Yani bu şarttır demek, hicret etmek şarttır demek batıl bir söz. Lakin Müslümanların cihada hazırlık yaparken hicret edecekleri bir beldeyle beraber cihat etmeyi düşünmeleri bu menheşle alakalı bir durum. Öyle değil mi? Şimdi burada bunun farkını nereden anlarız? Şayet bir adam hicret edecek yurt yoksa cihat batıldır, cihat yanlıştır diyorsa dünyadaki bütün cihatı reddeder. Öyle değil mi? Der ki dünyanın hiçbir yerinde cihat söz konusu değildir çünkü hicret edecek bir yurt yoktur. Yok ama adam diyorsa dünyada cihat vardır. Müslümanların yapmış olduğu cihat meşrudur. Lakin bugün cihat etmek için en uygun olan yol bak en uygun dediğimizde bu menhece girer. Öyle değil mi? Şartlıkla, vaciplikle, farzlıkla, haramlıkla bunun bir alakası yoktur. En uygun olan yol yol önce Müslümanların mallarını ve canlarını koruma altına alabilecekleri bir e, yurt elde etmeleridir. Ondan sonra Müslümanların e, saldırıya veyahut da e, cihada geçmeleridir. Zaten mesela bu konuda ne diyoruz? e bu konuda bunu öne sürüp, bugün dünyada cihat yoktur diyen insanlar batıl üzeredirler, yanlış üzeredirler. Çünkü cihadın başladığı yerlerde cihadı iptal etmek daha büyük bir haramdır. Yani bir yerde velev bazı yanlışlıklara mebni olarak da olsa cihat başlamışsa tutup bu cihadı iptal etmek bu daha büyük bir nedir? Bu daha büyük bir yanlışlıktır. Lakin hazırlık içerisinde olan Müslümanların veyahut da hazırlık yapan Müslümanların önce Resulullah'ın fiiline uyup Müslümanların kendi mallarını ve canlarını koruma altına alıp ondan sonra cihad etmelerinin eftal olduğunu söylemeleri bu tamamen nedir? Bu menheşle alakalı bir durumdur. İkisinin arasındaki fark umuyorum anlaşılmıştır. Yani hicret edilecek yurt yoktur diye cihad batıldır. Bu batıl bir sözdür. Çünkü bunu bu şart koşmaktır. Bunun farz olduğunu iddia etmektir. Bu ancak delille yapılacak olan bir şeydir. Ama hayır. E cihadın başladığı yerlerde veya Müslümanların imkan bulduğu her yerde cihad etmesi gereklidir. Lakin yaşanılan tecrübe gösterdi ki, Müslümanların kendi mallarını ve canlarını koruma altına almadan cihada kalkışmaları, onlara daha büyük bir problem olarak geri dönüyor. Bundan dolayı da Müslümanların hazırlık aşamasındayken yurt arayışında bulunması daha eftaldir. E sözü bu nedir? Bu, bugün yani bugünün şartlarında ve tecrübenin gösterdiği kadarıyla en eftal olan nedir? En eftar olan budur. Yani mesela örnek veriyorum. Diyelim ki işte e, bugün dünyanın birkaç yerinde cihat devam ediyor öyle değil mi? Orası da küfür beldesi. Yani yine kafirin kontrolünde olan ve kafirin ahkamının zuhur ettiği e, beldeler. <gülüyor> Müslümanların burada cihat etmesi gerekir. Neden? Çünkü cihat başlamıştır, o ortam oluşmuştur. Artık tekrardan hani bir de yurt bulalım, gidelim vesaire bu olmaz zaten. Lakin yeni bir yerde cihat edilecekse eğer ee, özellikle yurtlar yani yurdun kendi içerisinde olacaksa bu vaka ve tecrübe gösterdi ki yıllardır İslami cemaatlerden küfür beldesinde yaşayıp da bu işe kalkışanlar öyle ağır bedeller ödediler ki 20 yıl 15 yıl geçmesine rağmen hala bunun etkileri var Müslümanların üzerinde ve Resulullah ne yapıyor yani düşman girdiği zamanı söylemiyoruz henüz düşman girmeden henüz hazırlık aşamasındayken hazırlığın bir ayağı olarak da kendini ve Müslümanları koruyabileceği bir yurda gidiyor. Öyle değil mi? Şayet Müslümanların böyle bir imkanı varsa ve Müslümanlar bunu yaparsa elbette ki en eftar olan nedir? En eftar olan budur. Önce Müslümanların canını ve malını koruma altına alması, ondan sonra cihada ne yapmalarıdır? Ondan sonra cihada kalkışmalarıdır. Burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet devam edelim. Şer'i açıdan mürted yöneticiye karşı çıkmak için sadece sayı ve hazırlık şartı bulunmaktadır. Bu ise savaş konusunun tecrübesi olanlar tarafından belirlenir. Bununla beraber kim, bununla beraber kim gerekli sayı ve hazırlık tamamlanmadan ferdi olarak böyle bir cihada girişirse, bu da caizdir ve Allah'ın izniyle ecnesi alacaktır. Ancak bu kişi mücahit bir cemaate ancak bu kişi mücahit bir cemaate bağlı ise tek başına böyle bir işte bulunmamalıdır. Bu ameli ferdi olarak yapmasının caiz olduğunu delili ise Allahü Teala'nın şu ayıdır. Artık Allah yolunda savaş. Sen kendinden başka sebebiyle sorumlu tutulmazsın. Müminleri teşvik et. i̇bn Hazm Rahimullah şöyle der. Fasık olan ve olmayan veya zorla yönetimi devralmış olan imamın yönetimi altında kafirlere karşı savaşılır. Bir imamın emri altında savaşıldığı gibi gayet şahit kişi güç yetiyorsa tek başına da kafirlere karşı savaşabilir. Bu tağutlara karşı cihat etmek farzı aynıdır. Kişinin gücü tek başına bunu yapmaya ve tağutlardan birini yok etmeye yetiyorsa... Bunu tek başına yapabilir ve kafirlerden büyük bir toplulukla karşı karşıya gelmesi de gerekmez. Aksine sayı farkından dolayı kaçması da caizdir. Ama sabah eder ve şehit oluncaya kadar savaşırsa bu da caizdir ve hatta daha iyidir. allah Teala şöyle buyurur. İnsanlardan bazı da Allah'ın rızasını ermek için kendini feda eder. Allah kullarından çok merhametlidir. Ancak vacip olan onlara karşı cemaat halinde savaşmaktır. Çünkü onlarla yapılacak olan cihatta istenen şey... Dinin üstün kılınmasıdır. Allahu Teala şöyle buyurur. Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Bu ise kişilerin ferdi olarak yapacakları ameller ile gerçekleşmez. Cihad eden bir cemaate bağlı olanlar ancak emirin izniyle savaşabilirler. Çünkü Allahu Teala şöyle buyurur. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler ve toplu bir işte peygamber ile beraber bulundukları vakit ondan izin almadıkça bırakıp gitmezler. Şer'i açıdan yani savaş, gerek kafirlere karşı gerek mürtetlere karşı savaşın temel şartı nedir? Temel şartı güç ve kuvvettir. Öyle değil mi? Bu farzdır. Yani zayıflık halinde zayıf Müslümanların cihad et etmemesi gerekir, doğrudur. Niye? Çünkü temel farz olan şart nedir? Güç ve kuvvetin bulunmasıdır. Bu cih cihad etmek için nedir? Cihad etmek için temel olan şarttır. Ha bu cihadı yapan insanlar, fert olabilir. Cemaat olabilir, şayet insanlar üzerlerine düşen vacibi yerine getirmemişlerse, insanlar bunu terk etmişlerse ve bir müslüman da tek başına bu cihadı gerçekleştirme imkanı söz konusuysa o müslümanın ne yapması lazım? O müslümanın bakması lazım. Ferdi cihad için söylüyorum. Yapacağı bu cihadın İslam ve müslümanlara maslahatı varsa bunu yapabilir. Yok yapacağı cihadın İslam'a ve Müslümanlara daha büyük bir zararı, daha büyük bir götürüsü varsa o zaman ne yapmaması lazımdır? O zaman mefsedet ve maslahat açısından bunu ne yapmaması lazımdır? Bunu yapmaması lazımdır. Ama yaparsa ne olur? Yaparsa bir şey olmaz. Ve hiç kimse de buna ne diyemez? Hiç kimse de buna bir şey diyemez. Yani birtakım ferdi yapılan işlerde, ya ferdi yapılan cihatlarda, ferdi yapılan cihada biz bu haramdır diyemeyiz. En fazla nedir diyeriz? bu maslahat ve mefselat açısından yanlıştır diyebiliriz öyle değil mi? Ama helaldir, haramdır bak biz özellikle bu kitabı işlerken bu kitap bir menheç kitabı olduğu için bu ibarelere çok dikkat etmemiz lazım. Bir şeyin farz olması ayrıdır, bir şeyin şart koşulması ayrıdır, bir şeye haram demek ayrıdır, bunlar apayrı bir şeydir. Bir şeye bu iyidir, bu doğrudur, menheç yönünden, maslahat yönünden en faydalı olan demek apayrı bir şeydir öyle değil mi? Cihadın farz olduğu yerlerde asıl olan farz kuvvettir. Müslüman eğer fertse bu Müslüman fert tek başına cihat edebilir. Lakin en efdal olan kişinin bu konuda maslahata ve mefseleti gözetmesidir. Kendinin dışındaki Müslümanlara bu işin getirisini ve götürüsünü ne yapmasıdır? Hesaplamasıdır. Yok eğer Müslüman cihat eden bir cemaate veyahut da büyük emire bağlıysa yani halifeye eğer bağlıysa, hilafet mevcutsa o şartta kişinin tek başına iş yapması nedir? Haramdır. Ne yapması lazımdır? Mutlaka emirinden Bağlı olduğu yerden müsaade alması gereklidir. Onlarla beraber toplu halde ne yapması gerekir? Toplu halde cihad etmesi gerekir. Çünkü cihattaki gaye nedir? Cihattaki gaye şirki ve şirki yeryüzünden kaldırmak, Allah azze ve celle'nin zaten var olan hakimiyetini pratikte uygulamaktır. Öyle değil mi? Öyle. Bu, ferdi yapılabilecek bir iş değildir. Bu ancak nedir? Bu ancak toplu bir şekilde güçlerin birleştirilmesiyle yapılabilecek olan şeydir. Bu da ancak cemaat çalışmasıyla e, yapılabilir. Burası anlaşıldı, öyle değil mi? Evet, yani burada asıl olan şey nedir o zaman? Burada asıl olan şey e, güç ve kuvvettir. Lakin, güç ve kuvvet bulunduktan sonra cihadın şekli nasıl yapılacağı, nereden yapılacağı, hangi yöntemle yapılacağı, bu menheştir. En tecrübeli olan insanlar otururlar, geçmiş tecrübeye bakarlar, yaşanılan tecrübeye bakarlar, nasların ihşad ettiği genel bir yön varsa ona bakarlar ve ona göre ne yaparlar? Ona göre hareket ederler. Yani mesela örnek veriyorum, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gücü ve kuvveti bulduğunda cihad etmiştir. Yani cihad için gerekli olan temel farzi farziyetin Ortaya çıkması için gerekli olan şey nedir? Güç ve kuvvettir. Ama Resulullah'ın her cihadı aynı mıdır? Değildir. Kimi zaman hendek kazarak cihad etmiştir, öyle değil mi? Kimi zaman saldırı cihadında bulunmuştur, mala saldırmıştır. Kimi zaman ee, dağ tarafından yani düşmanın hücum yönünü kapataraktan ee, cihad etmiştir. Kimi zaman ateşler yakaraktan sayıyı çok göstermek suretiyle cihad etmiştir. Bak cihad için farziyeti gerekli kılan güç bulunduktan sonra Cihadın nasıl yapılacağı konusu nedir? Cihadın nasıl yapılacağı konusu tamamen tecrübeye ve komutan olan insanların inisiyatifine kalmıştır. Anlatabiliyor muyum? Şayet Müslümanlar diyelim bugün gerekli güce ulaştılar. Yani cihad onların üzerinden farz oldu. yani illa hemen saldıracağız. Mantığı olamaz öyle değil mi? Nedir? Adam der ki hayır madem bizim bir gücümüz var önce buradan çıkalım gidelim bir kalenin arkasına geçelim kalenin arkasına uğralım. Adam der hayır gerek yok, ne yapalım? Düşmanla karşı karşıya gelelim, karşılıklı savaş yapalım. Adam der hayır gerek yok, bulunduğumuz yerin etrafını güzelce kazalım, ondan sonra cihad Adam der hayır gerek yok Vesaire vesaire. Anlatabiliyor muyum? Yani farziyet ortaya çıktıktan sonra nasıl savaşılacağı, nasıl bir menheç belirleneceği, bu tamamen işin ehli olan insanların, nasların irşadı ve yaşanılan tecrübenin göstergesiyle ne yapması, savaşmasıdır. Çünkü her kavim nedir? her kavmin savaş stratejisi her zamanın savaşta en etkili olan yöntemi nedir? en etkili olan yöntemi birbirinden farklı olabilir yani mesela örnek veriyorum bugün diyelim müslümanlar güce ulaştı güç var, güç olduğumuz mu savaş var mı? cihaz var <gülüyor> mı? Var. tamam güzel uçak var yanlarında bir grup dedi ki hayır efendim biz bununla savaşmayacağız biz düşmanla karşı karşıya geleceğiz aynı resulullah ve sahabenin yaptığı gibi kan kan dışarıya diş savaşacağız şimdi bu e bu nedir yani? Bu mantıksızlıktır. Öyle mi? Nas'ta böyle bir şey söz konusu değil. Nas'ta böyle bir şart yok. Biz o zaman ne yapacağız? Biz o zaman karşı karşıya gelip karşı karşıya vuruşacağız vesaire. Böyle bu nedir? Bu mantıksızlıktır. Bu kişinin at gözlüğüyle olaya bakmasıdır. Nedir? Nas kuvvete ulaşıldığı anda cihadın farz olduğunu belirler. Cihadın şeklini nas göstermemiştir. Nasların geneli bizi neye irşad eder? En güzel kafirleri helak edecek yöntem hangisiyse onu seçmeye bizi irşad eder. Öyle mi? Uçaksa uçak, tanksa tank, silahsa silah, kılıçsa kılıç, oksa ok, manacınıkla manacınık. Anlaşıldı mı? İnşallah. Evet, devam edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında ve ölümünden sonra ayrı bir memlekette bulunma şartı gözetmeden mürted yöneticilere karşı, karşı Müslümanlardan cihat eden cemaat bulunmuştur. Yalancı peygamber Esvet el-Ansi ortaya çıkıp Yemen'e geçirince Feyruz etdeylemi bir yolunu bularak onu öldürmüştür. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya sahabeden radıyallahu anhın hiçbiri buna karşı çıkmamıştır. Ve yine onlardan hiçbirisi Feyruz mustakil bir bölgeye sığınmadan Esved'i nasıl öldürür dememiştir. Yezid bin Velid beraberinde ki bir topluluk ile yurt ayrımı olmaksızın dinin hükümlerini dikkate almayan halife Velid bin Yezid'e karşı ayaklanmış ve onu öldürmüşlerdir. Bu şüpheyi ortaya atanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin savaşmaya hicretten sonra başladığını ve bunun sebebinin de Müslümanların yediğine de kendilerine ait bir memekete kavuşmalarının ve dolayısıyla da düşmanlarından tamamen ayrı hale gelmelerinin olduğunu söylerler. Halbuki bu söylenenler derin niteliği taşımamaktadır. Çünkü bu söyledikleri şey herhangi bir sınırlandırma belirtmemektedir. Ayrıca Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar olan o dönem şeriatın vahyolunmaya devam ettiği bir dönemdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra ise İslam ve hükümleri tamamlanmış ve son halini almıştır. allah Teala şöyle buyurur. Bugün size dininizi tamamladım. Müslümanların bir memleketine düşmanın girmesi durumunda o düşmana karşı cihadın farz-ı olduğu konusunda icma bulunmaktadır. İşgal edilen bu memleketten düşmanı çıkarmak için savaşa güç yetirebilen bütün Müslümanlar üzerine bu savaşa katılmak farzdır. Düşmanın memleketlerini işgal etmesiyle birlikte Müslümanlar... ...artık o düşman ile beraber aynı kentte bulunuyorlar... ...ve memleketlerinin bağımsızlığını yitirmiş bir halde dirler. Buna rağmen düşmana karşı savaşmaları farz-ı ayn hükmündedir. Mürted yöneticiye karşı ayaklanmak, kudrete bağlı bir olaydır... ...ve ülkeden ülkeye değişir. Cihadın bu bölgelerde uygulanması için gerekenleri ise... ...tecrübe sahibi olanlar değerlendirilir. Allah-u Teala mücahit bir taifenin iyi niyetini bilirse kendilerine yolu gösterir ve rızasına uygun kolaylığı sağlar. allah Teala şöyle buyurur. Onların kalplerindeki sadakatı bildi de üzerlerine huzur ve sükunet indirdi ve kendilerine yakın bir zafer bahşetti. İman edip salih amel işleyenleri ise imanlarından dolayı Rableri kendilerini altlarından ırmaktan akan nimeti bol cennetlere erdirir. Farzla aynı olan bu cihada katılmayanlar sadece katılmamakta kalmayıp başkalarını da bundan soğuturlar ve cihada katılmamalarının bir tür cezası olan bu şüpheler ile insanları bir bir tür cezası olan bu şüpelerle insanları cihattan alıkoyarlar. Allah-u Teala şöyle buyurur. Oturup kalan kadınlarla beraber olmaya razı oldular ve kalpleri üzerine damga vuruldu. Artık onlar anlamazlar. <gülüyor> Cihada katılmayıp oturdukları için Allah-u Teala onların kalplerini mühürlemiştir. Onlar da katılmamalarına gerek, gerekçe olması için başkalarının da kendileri gibi alıkoymak ve hem kendilerinin ...hem de onların günahlarını yüklenmek için şüpheler araştırmaya, beğenmeye başlamışlardır. Böylece her günah başka bir günahı doğurmaktadır. allah Teala şöyle buyurur. Eğer toplanıp seferberlik etmezseniz, o sizi acıklı bir azaba düçer eder... ...ve yerinize sizden başka bir kavmi getirir. Siz ona hiçbir zarar da getiremezsiniz. Allah her şeye kadirdir. Eğer siz ona yardım etmezseniz, vaktiyle Allah ona yardım etti. Evet. Yani burada e, anlattığı şey ne Şeykin? Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın hayatında böyle bir şeyin olması bunun farz olduğunu göstermez. Öyle değil mi? Yani mürtet olan yöneticilere karşı güç ve kuvvet e, varken cihat e, güç ve kuvvet ver hayır biz hicret etmedik o zaman cihat olmaz. E, sözü ne yapmaz? Bu cihadı ne yapamaz? Bu cihadı iptal edemez. Ve aynı zamanda bu söz farz olan savunma cihadının da iptaline ne yapar? İptaline sebebiyet verir. Şimdi burada iki tane şey var. İki tane ee, mesele var. Onu beyan edelim. Bu şeyhin konuştuğu insanların kim olduğu belli. Yani bunlar Arap yarımadasında çok ciddi belli güçlere ulaşmış ama cihada bir türlü yanaşmayan ve cihad eden Müslümanlara eleştiren insanlar. Sebebi ne? Mesela diyelim ki adamların çok ciddi bir mali varlıkları söz konusu ama adamlar diyorlar ki şeydir hayır Bugün bu ülkede cihad olamaz, Mısır için söyleyelim mesela. Hayır bugün bu ülkede cihad olamaz. Niye cihad olamaz? Çünkü Müslümanların bir yurdu yok. Müslümanların bir yurdu olmadığı için yani bir hazırlık şeyleri de yok adamların. Tamam, hadi Müslümanların bir yurdu yok o zaman siz bir yurt inşa edin. Yani bir yerlere hicret edin o zaman. Bu malınızı da hepsini alın götürün. Orada bir güç kuvvet oluşturun, o şekilde cihad edin. Yok, kendileri cihad etmedikleri gibi, cihada hazırlık yapmadıkları gibi gerek cihad eden gerek cihada hazırlık yapın. Mesela Şeyh'in Mısır'daki cemaati bir grubu işte, şimdi şu anda tabii şeyh onlardan ayrıldı. Ayrılarla bayağı oldu. Abdülkadir bin Abdülaziz'in. Bir grubu Afganistan'da cihad ediyordu. Bir grupta Mısır'da sürekli eğitim yapıp cihada hazırlık yapıyorlardı. Hatta birkaç defa polise çatışmaları da oldu. Yani böyle çok çaplı çatışmaları da oldu. Turistlere yönelik birkaç eylemleri de söz konusu oldu. Oradaki işte bu Türkiye'de var olan gibi işte aslında derdi cihad etmekten korkan, lakin bunu açıktan söylemeyen, buna bir takım kılıflar bulan e, insanlar bu cemaatleri çok şiddetli bir şekilde eleştirdiler. Hatta kimisi bunların artık harici olduğunu, işte hani bazı alimler de haricilere kafir diyorlar ya bunların da o yönden kafir olduklarını vesaire e, söylediler. Yani şeyhin anlatmak istediği mesele bu. Hani bu insanlar. Bir grup insan da e, kimin için cihad edeceğiz e, mantığına Geldiler. Yani mesela diyelim ki işte Irak'ta, Afganistan'da vesaire bir cihat var, biz kimin için cihat ediyoruz? Yani bu halk şirk koşan, Allah'a her türlü şirki işleyen, demokrasi, kabir vesaire vesaire şirkleri işleyen insanlar. Peki biz bu insanlar için niye cihat edeceğiz? E düşüncesini oğlum, cihadı iptal eden, hatta işte buralarda cihat eden insanların işte bak bunlar demek ki bunları Müslüman görüyor, Müslüman gördükleri için vesaire vesaire deyip Cihad eden insanlar da bu sebepten dolayı, cihad ettiklerinden dolayı hatta işi tekfir boyutuna kadar götüren insanlar var. Bu iki görüşün de temeli nedir? Bu iki görüşün de temeli yanlıştır. Dünyanın neresinde olursa olsun, bir grup Müslüman cihad etmek için elinde güç ve kuvvete imkan bulmuşsa, o Müslümanların üzerine cihad etmek nedir? O Müslümanların üzerine cihad etmek farzdır. Lakin o Müslümanların nasıl cihad edeceklerine dair menheç, belirlemeleri. Bu onların kendi emirlerinin işi ehline verin dediği ehil olanların e, belirleyebileceği nedir? Onların kendi inisiyatifine kalmış olan bir şeydir. Şayet eğer bazı yerlerde de cihat yoksa kitabın baş kısmında da gördüğümüz gibi Müslümanların gücü olmadığı yerde cihat onların üzerinden ne olmaz? Cihat onların üzerinden düşmez. Hiçbir halde cihadın farziyeti düşmez. Bilakis cihada hazırlık nedir? Cihada hazırlık yapmak Müslümanların üzerine o halükarda farz konumunda olur. Bu ikisinden başka bir hal de yoktur. Yani bir insan ya İslam'da eğer küfür varsa, şirk varsa ya cihad ediyordur veya da cihada hazırlık yapıyordur. Cihada hazırlık neydi? İki aşamaydı. Maddi veya da manevi hazırlık. Bu ikisinden birinde değilse üçüncü bir kısım da yoktur. Yani ne onda ne bunda olmayan apayrı bir usul, apayrı bir menheştene değildir. İslam'da söz konusu değildir. Buraya kadar şeyhin anlattığı budur. Yani bu tür şüpheler, bunlara şart koşma. Bunlar gereklidir deme. Bunlar farz olan cihadın iptaline ne yapar? Farz olan cihadın iptaline sebebiyet verir. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Vakhiru dawana elhamdülillahi rabbil alamin. 9. maddeden devam ederiz.